Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, BBC'den Stelio Berberakis'in haberinde, Yunanistan'da hemen hemen tüm ülke çapında çıkan yangınların sonucunda yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildi. Yangınların 38 dereceye varan sıcaklık ve rüzgarla birlikte cumartesi günü ülkenin bazı bölgelerinde devam ettiği bildirildi. Henüz toplam bilanço çıkarılmamasına karşın ilk rakamlar yangınlarda, 550 ila 600 bin dönüm ormanlık alanın yok olduğunu gösteriyor. İlk belirlemelere göre Atika bölgesinde 100 bin, Mora Yarımadası'nın Olimpia ve Mani bölgelerinde 100 bin ve Evia Adası'nın kuzeyinde yaklaşık 300 bin dönümlük ormanlık alanla içlerindeki ev, barınak, çiftlik, işletme ve araç kül oldu. Özellikle Evia Adası'nın kuzeyindeki safi yerlerini terk eden Yüzlerce yangın zede sahile yanaşan iki feribot tarafından güvenli yerlere sevk edildi. Yangın nedeniyle yanan evlerin, araçların ve telef olan hayvanlarının sayısının yüksek olması bekleniyor. Yangınlar sırasında 38 yaşında bir gönüllü itfaiyeci elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Yangınlar nedeniyle 4 itfaiyeci de solunum sorunları yaşıyor, itfaiyecilerin ikisi ise ne yazık ki yoğun bakımda. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismayoğlu ve Bakan Pakdemirli devam eden orman yangınlarına ilişkin Marmaris Öğretmen Evi'nde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, Isparta'nın Sütçüler, Antalya'nın Kaş ve Manisa, Gördes'in İskenderun ve İzmir'in Urla ve Torbalı ilçelerinde yangınlarla Dalaman Havalimanı'nı tehdit eden ve Datça'da çıkan yangınların gün içinde kontrol altına alındığını bildirdi. Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durumun iyiye doğru gittiğini belirten Pakdemirli. Devam eden yangınlarda 15 uçak, 9 İHA, 1 insansız hava helikopteri, 64 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5250 personelde yangınları kontrol etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak zorunda kalıyoruz. Zor bir operasyon Yanan ormanlık arazilerin başka amaçlarla kullanılmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Pak Demirli, bunlar yeniden ağaçlandırılacak dedi. Bakan Pak Demirli'nin aktardığına göre Adana, Aydın, Osmaniye, Antalya, Muğla ve Mersin'de toplam 6 ilde 22 ilçe 172 köy 7320 çiftçinin hasar tespiti yapıldığını ve bu bölgede 51.770 dekar ekili dikili alan 670 dekar sera, 4000 büyükbaş, 4204 küçükbaş, 5475 arılı kovan, 28762 kanatlı hayvan, 6570 makine, 2549 depolu ürünler, 1840 da tarımsal yapı yangınlardan zarar görmüş durumda. Yeşil Gazete'nin haberine göre Muğla İkizköy'de yer alan ve termik santrale yakıt sağlayan linyet madeni sahanın genişletilmesi için yok edilmek istenen Akberen Ormanı'nda bölgedeki orman yangınlarını bahane eden şirket tarafından ağaç kesimi yapılmaya başlandı. Akberen Ormanı 17 Temmuz tarihinde madeni işletmek isteyen şirket tarafından kesilmek istenmiş ancak bölge halkının üzerine ormanın girişinde nöbete başlamıştı. Ağaçların yeniden kesilmeye başlandığını fark eden köylüler kesime müdahale etti. Köy Çevre Komitesi tarafından yapılan paylaşımda kesimlerin durdurulduğu ancak bu süre zarfında Işık Dere yakınlarında yaklaşık 100 ağacın kesildiği belirtildi. Medyaskop'tan Doğu Eroğlu'nun haberine göre ağaç kesimi yapanlar Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler değildi. Ağaç kesimi yapan kişilerden biri Denizli'den geldiğini, krom madeninde çalıştığını, yangın söndürme çalışmaları için gönüllü olarak birkaç gün önce çıkan Kemerköy Termik Santrali'ne gittiğini söyledi. Oradan da 8 Ağustos tarihinde şirketin talimatıyla İkizköy'deki ağaç kesime gönderildiklerini söyleyen gönüllü kesime yangının termik santrale ulaşmasını engellemek için katıldığını söyledi. İkizköy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşal, Evrensel'den Özer Akdemir'e yaptığı açıklamada kesim yapılan alanın termik santrale 8 kilometre, yangının hala devam ettiği fesleğen yaylasına da 15 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Gümüşal, yangın önleme falan değil bu resmen yangını fırsat bilip ormana girdiler ifadesini kullandı. Nöbet alanında bekleyen direnişçilerin bir kısmı ağaç kesimlerine protesto etmek amacıyla Yeniköy Kemerköy Termik Santrali önüne gitti. Her ağacı tek tek savunacağız yazılı pankarta açan doğa severler Akbelen ormanını vermeyeceğiz sloganını attılar. Ağaç kesimleriyle ilgili Karadan ve Karacahisar mahalleleri Doğayı ve Doğal Hayat Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği adına Minas Jandarma Komutanlığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Orman Kanunu'nun 27. maddesine göre ormanlık alanda ağaç kesme yetkisinin yalnızca orman genel müdürlüğü ekiplerine ait olduğu belirtilen açıklamada şirketin bu nedenle suç işlediği belirtildi. Mardin ve ilçelerinde dün etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye-Suriye sınır hattından gelen toz fırtınası yurttaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Toz fırtınası gün boyu devam etti. Seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yurttaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini gün boyunca tozdan dolayı açamadılar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri